Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamda lillahi nahmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve na'udzu min şururi infusuna ve min seyyiati a'malina Men allahu fela mudille le ve men yudlil fela hale le Ve eşhedü en la illallah vahdehu la şerike ve eşhedü anna Muhammedan abduhu ve rasuluhu يا أيها الذين آمنوا تقووا الله قد تقاته ولا تموتون إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس تقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فبد منهما رجال كثيرا ونساء فتقو الله الذي تسألون به ولا خان إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقووا الله وفولوا قبل صلوبا يصلح لكم أعمالكم يفضلكم جنوبكم ve men ve Resulü sadece faza faza azim. Amma ba'd ta'staqa hadithu kalamullah ve khayran hadithu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. La shar'a al-umur muhtasafatuha la kullu kardeşlerim bu hafta inşallah 8. konu 15. dersteyiz. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam, Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun hayatındaki nübüvvetin merhalesi, Selam. peygamberlik merhalesi, Selam. yani vahyin başlangıcı, Aleyhisselatü Vesselam'ın garabeti yani yalnızlığa çekilmesi ve alak ve müddetir surelerinin inişi hakkında olacak inşaAllah. <gülüyor>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 Çok az yapıyoruz gerçekten Hep insanlarla karşı karşıyayız Hep bir takım şeylerle meşgulüz. Ama oturup şöyle Dertleri bırakarak Sen derdini düşünür Sıkıntısının içerisine dalar ee, Borcunu Harcını alacağını Vereceğini insanlarla olan ilişkileri Hep düşünür kurar kurar kurar vesaire. Bu değil Allah Azze ve Celle Onun büyüklüğü Yeryüzünü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 onun yüceliğine işaret eden işaretleri daima hatırlamak lazım. Nitekim Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın kardeşi Musa Aleyhisselam biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam sahih hadis'te el-enbiyâ'u ikhbetun ve dînuhum vâhid. Nebiler kardeştir diye. Ve onların dini birdir. Yani onlar tevhid, üzere, tevhid dini üzere tevhid din üzerine gelmişlerdir. Aleykümselam. Kardeşi Musa Aleyhisselam da yine insanların bulunduğu sahradan insanların bulunduğu şehirden uzaklaşıp emniyet ve sakinetin içerisine yani mukaddes vadiye çekilmiştir. Vahyin gelişi esnasında. Allah Azze ve Celle onu şöyle ifade ediyor. İnneni Allahu la ilaha illa ene fabidun ve eqinussalate li zikri. Ben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 O vadiyi bir ateş şulesi aydınlattığı zaman Musa aleyhisselam mutmain oluyor. Yani sakinete eriyor. Ve kalbinde ümit ve emel parıltı, parıltıları beliriyor. geliyor İşte bu ışık, bu parıltı, yani vahyin bu parıltısı adeta Hira mağarasında geri avdet ediyor. Yani aleyhissalâtu vesselâm'a da geliyor. Ki nur olan, emniyet olan,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 gitsinler ziyaret etsinler. Şu kadar sevap alınlar, şu kadar fazla elde edenler diye Nebimiz Aleyhissalatu vesselam bir şey söylemiyor. Sahabeler oraya çıkmamışlar. Tabiin, tebe tabiin. Bunların hepsi Allah'ın neden razı olsun. Radiyallahu anhum. Onlar öyle bir şey yapmamışlar. Dolayısıyla buralara tazim için gitmek, özellikle hac ve umrede ibadet için gitmek, Aleyhissalatu vesselam gitti diye gitmek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 İniyor. Şimdi bu ve benzeri birçok yerlerde ayetin e, geldiği, nüzül olduğu yerler var. O zaman eğer kutsayacak olursak oraların hepsini kutsanması gerekiyor. O şekilde böyle bir şey yok. Yani demek istiyorum ki Nebimiz aleyhissalatü vesselam bize ne emrettiyse biz onu yapacağız. Neyden sakındırdıysa ondan sakınacağız. Yapmadığı bir şey yapmayacağız. Bu dindir kardeşler. Bu dinin ta kendisidir. Evet. İmam Buhari rahmetullahi aleyh sahihinde rivayetle ilk gelen vahiy şöyle anlatıyor. Ayşe, radıyallahu anhadan rivayetle müminlerin annesi diyor ki ve vesselam'a vahyin ilk gelişi rüya yolu ileydi. Yani <gülüyor> uykusundaki salih rüya. O bir rüya gördü ki onun rüyası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 Mağarasına Cibrin aleyhisselam geldi ve Nebimiz Muzafferül vesselama iqrar yani oku ifadesinde bunu oku diye emret. Nebimiz Muzafferül vesselam diyor ki ben okuma bilmem. Melek onu yakalıyor, sıkıştırıyor, sıkıyor. Ondan sonra oku diyor okuma bilmem diyor. Bu olay iki üç üç, üç, üç defa tekrar ediyor.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 Rabbin çok yücedir. Kerem sahibidir. Ellezî 'alleme bil kalem. O kalemle yazmayı öğretti. Annemel insâne ma'lem yani İnsana bilmediği şeyleri öğretiliyor. Bunları melekten Cibril Aleyhisselam'dan alınca Aliüsratü'l-İsrâm hemen evine koşuyor, evine dönüyor ve göğsünde bir titreme hissediyor. Korkudan dolayı. Hatice bint Huveyl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 Varaka bin Neyfel, yaşlı bir kimse ve yaşlılığında kendisine körlük, ağmalık müptelaldı. Hatice radıyallahu anh bu adama diyor ki, Ey amcamın oğlu, kardeşinin oğlunu yani Nebimiz aleyhissalatü vesselam kastederik bunu bir dinle diyor. Varaka ona soruyor, nedir sıkıntın, ne görüyorsun, ne gördün dediğinde,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 Hakimin rivayet ettiği Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir hadiste diyor ki aleyhissalatu vesselam ''Ve rakabin nehvele sövmeyin'' ''Muhakkak ki ben onun için bir cennet veya iki cennet gördüm'' diyor. Sübhanallah. O iman edenlerden birisiydi. Ve Nebimiz aleyhissalatu vesselama yardımcı oluyor, onun kalbini rahatlatıyor.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 ee, yaratan Rabbim adıyla. Halakal insane ala yani insanı kandan yaratan Rabb'inin adıyla. Bu şekilde açıklıyor. Iqra Rabbukel Ekrem yani kerem sahibi yüce Rabb'inin adıyla oku. Ellezî 'allama bil kalem o insana kalemle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 ayetleri, fe kabbir, ve Rabbini yücel, ve ziyâbeke fetahhir, elbiseni temizde, ve rücüz'e fahcur, ve pisliklerden arın, ayet kerimesi, indi diyor. Evet. Bu, bu da aynı şekilde, Buhari ve Müslim'de. Yine bu ve Müslim'de, Yahya İbni Ebi Kesir'den gelen bir rivayette, Ebu Seleme bin Abdurrahman'a,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 Onlar da bunu yapıyorlar. Nihayetinde ya yuhal Yani Müddessir suresi indi diyor. Evet. Şimdi bu iki rivayette bir farklılık sözcük. Birinde diyor ki ikra, diğerinde ya yuhal mudeddir. Bunun araştırılması neticesinde İbn Kayyim rahmetullahi aleyh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 Yani okuma bilmem ifadesi e, hiçbir şey daha önce okuyamadığına dolayısıyla e, ya Müddessir suresinin artık okumaya ikra bismir'am bir kelimeyi gibi şeyler okumaya başladıktan sonra indiğine delalet eder diyor. İkincisi okuma emri diyor sıralamada inzar'dan önce gel. Yani Ya Evhel suresinde kalk ve uyar, inzar et ifadeleri vardır. Oysaki ikra ifadesi e, bundan daha önce geliyor. Önce okuması gerekiyor ki sonra ne yapsın? Kalksın ve uyansın. Üçüncüsü ise eee Cabir radıyallahu anh bu ihtihadı, bu görüşü Ayşe radıyallahu anh'ın e, bahsetmesinden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 bana gelen melek geldi ifadesi diyor. Daha önce Hira'da meleğin geldiğini sonra tekrar ikinci bir sefer meleğin geldiğini ve orada da Ya'yuhel müddessir suresini getirdiğini söylüyor. Dolayısıyla İbn-i rahmetullahi aleyh, bu ifadeleri de şunu diyor. Ya'yuhel müddetir Kur'an'da ikinci suredir. Birinci gelen ayetler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 Şirkten, şirk elbisesinden uzak dur. Elbiseni temizle. Evet. Ve fahcur <gülüyor> devam eden ayet cümlede. Yani pislikten uzak dur. Putlardan, putlardan <gülüyor> uzak dur. Ve masiyetleri terk et. Dahhak da böyle demiş tefsircilerden. Ve la tennun testektir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 ve bir kefas bir Rabbin için sabret. Yani sen Araplarla muharebe hususunda, onlara karşı çıkma hususunda ve Araplardan sonra da diyor acem yani Arap olmayan kimseye hususunda büyük bir iş yüklendin. Bu konuda Rabbin için sabret. Yani Rabbinin emrine sabret Allah'a emanet. Diyor ki müellifimiz bu ayet kerimeler Kuran'ın e, Kurandan inen iş şeylerde ki e, ilk ayetlerdeki bu ayet kelimeler, İslamın menhecinin, metodu'nun tamamına şamildir. Ve ben diyor, bu dinin e, adeta eksenlerini ve direklerini e, bu ifadelerle resmettim, ortaya çıkardım diyor. Ve bu dinin öğretilerini böyle mücmel bir ifadeyle kapalı bir ifadeyle e, açıkladım diyor. Ve ondan sonra da şu ifadelere yer veriyor. Diyor ki birincisi yani bu e, ilk inen ayetlerde kastedilen şeylerle e, şunlar anlatılmak isteniyor diyor. Birincisi Allah Azze ve Celle'nin tazim edilmesi ve şirkin küçültülmesi yani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 ve benzeri şeylerde haddi aştığı şeylerdir diyor. Ebne Kaim rahmetullahi. Aleyh, hatırladığım kadarıyla. Tağut kelimesi haddi aşmadan gel geliyor. İlk tağut zaten, ilk tağut şeytandır. Ondan sonra, e, ondan sonra tabii tağutlar e, birçok çok var. Bir insan Allah azze ve Celle'nin haramını helal helalini haram kılarsa bu bir tağut. <gülüyor>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 Verebilecekler. <gülüyor> Rabbimiz dedi ki, bana dua edin, size cevap edeyim. Yani size cevap vereyim. İnna aladin ya istekbirun ayni ibadeti, saydihulun a cehenneme dahirin. Muhakkak ki bana ibadetten kibirlenip büyüklenen kimseler cehenneme alçalmış oldukları halde cehenneme girecekler diyor. Allahu <gülüyor> ne diyeceğeleekumulele, liteskunu fihi ve nahara muvssera. Allah ki sizin için geceyi onda Sukun bulmanız, dinlenmeniz için yarattı. Ve gündüzü de aydınlanmak için. İnnallah aladhu fadil alin nas. Muhakkak ki Allah insanların üzerinde lütuf sahibidir. Walla kinnne ekteren nasilay işkurun. Lakin insanların çoğu bilmez der diyor. Dallikumullahu Rabbihumu Khaliku kulli şey. İşte sizin Rabbiniz budur. O her şeyi yaratmıştır. Khalik kulli şeyin la ilahe illallah.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 Bile bile inkar edilen kimseler böyle döndürülür. Allahu Ledi Jalekum Karara. Allah ki, yeryüzünü bir karar yeri kılmıştır. Ve sema, yani sağlam bir Ve sema bina, göğü de bir bina haline getirmiştir. Ve samvarakum fahsine samvarakim. Ve sizi en güzel surette suretlenmişti, en güzel şekil ile şekil vermiştir. İnsandan daha güzel suretli bir mahluk yok. Allah Teala diyor bunu. Ne kadar hayvanlar, bitkiler güzel olursa olsun, Allah'ın yarattıkları içerisinde insandan daha güzel surette olan yok. O araza hakkında ve sizi tayyib olan temiz olan şeylerden rızıklandırdı. Ne'alikumullah Rabbukum. İşte bu sizin Rabbinizdir. Fe teba fe tebarakallahu alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir, ne yücedir. Hu'l hayyü la ilaha illahu o diridir ondan başka ilahı yoktur. فَدْعُهُمْ مُخْلِسِنَ لَهُ din. Dini sadece ona halis kılarak ona dua edin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah. Yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Şimdi burada ayet-i kerime sonunda فَدْعُهُمْ مُخْلِسِنَ لَهُ din. Dini sadece ona hali kılarak, uluhiyete, ibadete dikkat çekiliyor.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 Yine bu konuyla alakalı bu ayetleri inşaAllah e, okuyacağım. Çok önemli çünkü. Bu uluhiyetle ilgili, uluhiyeti inkar eden kimselerle ilgili, fakat rübubiyeti ikrar eden, kabul eden kimselerle ilgili, Allah Azze ve Cel, Nemin Suresinde bakın ne diyor. Kul elhamdülillahi ve selamun alâ ibâdihi'llezîne's-safâ. Hamd Allah'a aittir ve selam Allah'ın seçtiği kullar üzerine olsun. Yani peygamberler, nebi'ler ve ondan sonra kimseler. Allahu hayrun emmâ yeşekûn. Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların çık koşmuş oldukları şeyler mi? Emmen khalaqes semâvâti vel ardâ? Gökleri ve yeri yaratan kimse ve anzal alakum mina cemaai ma'a ve yürek yüzünden su indiren, fənbet nabihi hada da ve böyle parlak göz alıcı bahçeler bitiren kimse, makanele kum antum bitu şecerha ki siz onun ağaçlarını, o bahçenin ağaçlarını bitiremezdiniz, bu mümkün değildi. Allah Allahla beraber başka bir ilah mı var? Belhum kavmin ya'dilûn. Bilakis onlar şirk koşan bir kavimdir. Emmen cealel arda karâran ve cealel khilâleha enhâra ve yeryüzünü bir karar yeri sağlam bir kalma yeri ve cealel khilâleha ve onun arasında da nehirler yaratan ve cealelaha ravâsiye ve onlar içinde böyle haşmetli dağlar, büyük görkemli dağlar var eden, yaratan ve beynel bahreyni haciza ve iki denizin arasında bir engel yaratan. Nerede iki deniz? Kast edilen engel olan deniz nerede? Necbettin'e sora bakayım. İki denizin arasında böyle birleşmiyor. Neresi orası? Necbettin'e sordum ben. sordum <gülüyor> ben.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 Allah Azze ve Celle'nin yeryüzünde olan bu ayetini, İstanbul'da yani yeryüzündeki, ceryan eden bu ayet-i görüp iman etmeyenler var. İmanın kendisine nasip olmadığı kimseler var, Allahu Akbar. Çok büyük bir mahrumiyet bir. Onun için iman nimeti çok önemli. Allah Azze ve Celle bu nimetten bizi mah e mahsun etmesin, mahrum etmesin. Evet devam ediyor Aziz Kerime. اِلَهُمْ مَعَ اللّٰهِ Allah'la Allah birlikte bir ilah mı var? Yani hep bak yarattığı şeylere dikkat çekiyor çöküyor sonra ilah, başka bir ilah mı var diyor. Allahu Akbar. اَلَا اَكْتَرِهُمْ la yalemun. Bilakis onların çoğu bilmiyorlar. اَمَّنْ يُجِيبِ muttara اِذَا دَعَهِ ah. Böyle zor durumda kalan kimseye dua ettiği zaman duaya icabet eden kimse وَيَكْشِفُ السُّوَى Kötülükleri, sıkıntıları aşan kimseye ve calekumukulafa el ve yeryüzünde sizi, sizi halifeler kılan, e ilahum allah işte ondan başka ilah, Allah'la beraber, onunla birlikte bir ilah mı var? Qariyamate bekeroğun ne az düşünüyorsunuz? emmen yehdiyim fi zulmati elbren ve sizi karanın ve denizin karanlıklarında size yol gösteren Vermen yürüseler rüyaha, buşlan beyne yedi rahmeti ve rüzgarın önünde, rahmetinin önünden rüzgar müjdeleyici olarak gönderen. Evet. E ilah mu Allah, yani yağmur gönderen. Allah'la birlikte bir ilah mı var? Ta al Allahumma yuslikun. Allah şirk koşmuş oldukları şeylerden yücedir, onudur. Amin yebda ve halqa ma yaidu. Mahlukatı ilk defa yaratan, sonra tekrar onu iade eden, eski haline gö gönderen. Ve men yerzokukum mines semâ i vel Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? E ilahım Allah, Allah'tan başka bir ilah mı var? Ulhâtu burhânekum min kuntum saadetine Eğer doğrulardan iseniz delilinizi getirin. Yani bütün bunlardan sonra eğer Başka bir ilah varsa artık delilinizi ortaya koyun diyor Allah'a. Tam bir meydan okuyuş. Bununla ilgili bir hadis rivayet ediliyor. Ahmet bin Hanbel'de ve Ebu Davud'da. Bir adam aleyhissalatü vesselam'a geliyor ve diyor ki sen Muhammed misin? Evet. Peki sen neye dua edersin diyor. Diyor ki ben sana diyor.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 ona vefa göstermeye çok ihtiyaç var. Yani bu hayatın sıkıntılarından, başa gelen musibetlerden kişi ancak Allah Azze ve Celle'ye yönelmek, onu halis bir şekilde, dini sadece ona halis kılarak, aradan bütün vasıtaları, bütün aracıları çıkartarak, muklis bir şekilde, sadık bir şekilde yönelerek bunları aşağıya. Bir insanın başına bir iş gelsin, bir musibet gelsin.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 Allah bir kimse elini açar da, Ya Rabbi, Ya Rabbi dediği zaman onu geri çevirmekten haya eder. Du'a çok önemli. O yüzden Ali vesselam, du'a hu ibadet, du'a ibadetin ta kendisidir diyor. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle.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 aslında burada da yine bu ifadede de yani putlardan uzak dur bir başka tefsire göre de yani elbisenin temizde fıkıhta elbisenin temiz tutulması mesela bu ayet kerimede de getirilir ve başa e, çok görüp başa kalkma Yapt yaptığın ameli başa kalkma diyor bu gibi e, bunun tahtındaki bu e, ifadelerin altında daha birçok Yüce ahlaki değerler Mekki surelerde zikrediliyor. Buna işaret etmiş. Ve çirkin, fahiş, kötü yani ahlaksızlıklardan uzak tutuluyor, onlardan bahsediliyor. Bunların hepsi Mekki surelerde birçoğunda anlatılıyor. Mesela En'am suresinde yine biraz ayetlerden okuyacağım inşallah. Kul ta'lem etluma harrama rabbukum rabbukum aleykum. Gel Gel diyor sizin üzerinize, gelin sizin üzerinize, Rabbinizin neyi haram kıldığını okuyayım. اَلَّا تُشُكُيْ بِهِ شَيَا İlk önce bunun ne var? Hiçbir şey ona şirk koşmamanızı, yani Allah'a bir şey şirk koşmanızı haram kılmıştır. وَبِالْوَالِدَيْنِ <gülüyor> اِحْسَانَا Anaya babaya iyilik etmelisiniz. وَلَا تَقْتُولُوا اَوْلَادِكُمْ مِنْ اِمْلَاكُ Ve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 bu her halükarda haram da çocuk aldırmak ama bu düşünceyle yaparsa şirk işlemiş olur. Allah Azze ve Celle'nin razzak olan sıfatına iman etmemiş olur. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْ وَمَا بَطَعْ Fuhşiyatın yani kötü işlerin açıkta olanından da açıkta olanla da gizli olanından da sakının yaklaşmayın daha doğrusu. Wala taqtulun nefse allati haramallahu illa bil Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın haksız yere. Ve alikum wasakun bihi la'allakum taqilun. İşte bununla size tavsiyede bulundu. Vasiyet etti. Umulur ki akl edersiniz diye. Wala taqrabu mal el yetimi illa bil lati Yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Hatta yablu ve esşüde. Yani rüççe, olgunluk çağına gelinceye kadar. Öfül kelle ve mizanı bilgusta, ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. La nukellifu nefsni illa usaha. Hiçbir nefse gücünün yetmediğini yüklemeyiz. Veza kultun faadilu velev kane ve kurba. Konuştuğunuz zaman adil olun. Velev ki yakın akrabalarınıza, velev ki çocuğunuza.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 Ve ve ahdil Lae evu Allah'ın ahdine de vefa gösterin. Darikum vassakum bihi lale kum İşte bunlar sizde tavsiye edilen şeylerdir. Umudur ki düşünüyorsunuz. Ve en nehazan sıratı müstakime. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Fettebiğruh buna tabi olun. Wallat fettebiğu subula fatfarraqabikum an sabili. Ve onun dışında başka yollara tabi olmayın. Sizi bu Allah'ın مستقيم olan yolundan uzaklaştırır. Velikum vessakun bihilallekin tetekun. Umulur ki sakınırsınız diye işte bunları size tavsiye eder. Nebi biz Ali sırat verirsem İbn gelen bir hadiste işte bu hadisi şey bu ayet-i kerimeyi şu hadisle e, birleştiriyor ve şu söylediği ifadelerden sonra bir ifadeleri kullanıyor. Bu ayet-i kerimeyi delil getiriyor. Bir yer üzerine bir çizgi çiziyor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 Lâ tecân mâ illâ ilâhan âhira. <gülüyor> Allah'na birlikte hiçbir ilah edin. Fetek o de medmûmen mahzûlan. O zaman sen yerilmiş olarak ve terk edilmiş olarak oturak kalırsın. Ve kadâ rabbuke <gülüyor> en lâ ta'budû illâ iyyâhu. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi emretti. Ve bil vâlideyni ihsânen ve anaya babaya ve babaya da iyilik etmeyi اِمَّا يَبَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدِهُمَا اُوْكِلَاهُمَا Onlardan biri yahut ikisi birden senin yanında yaşlılığa erişirlerse فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْبِينَ Onlara üf bile deme Yani üf bile demenin manası şu mefhumu ayet kerimenin mefhumu onlara üfün üzerinde öfün üzerinde hiçbir şey yapamazsın demek ya. Yani.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 Bunu ben şu anda buradan kolay kolay söylüyorum da Allah Azze ve Celle o duruma düşürmesin, düşürürse de sabır versin. Sabretmek gerekiyor. Bunu Allah emrediyor kardeşler. Bu senin belki de cennetin olacak. Bununla cenneti elde edeceksin. Allah'a itaatten sonra anaya babaya itaat mi? Anaya babaya itaat ve iyilik var. Anaya babaya isyan eden, baş kaldıran bir kimsenin cezası diyor. Cezası alimler.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 nasıl Rabbukum alim fi Rabbiniz diyor sizin nefsinizdeki içinizdeki şeyleri çok iyi bilir. başka bir kelime de. Felahu <gülüyor> zekra Hu alim biman ittaqa. Sakın kendinizi temize çıkartmayın. İnsan bazen konuşurken karşılıklı konuşurken kendisini bazen temize çıkartır. Sanki yani Kötülükten, yalandan, hileden uzakmış gibi, kendisi üstünmüş gibi, kendisini temize çıkardı. Diyor ki, Hu alemi men O kimin takvalı olduğunu daha iyi bilirdi. Ve lan tuzak ki Nefislerini de temize çıkartmayın. İnna nefse la emaretun bissu illa Nefis mutlaka insana kötülüğü emreder ancak tabi rahmet ettiği, merhamet ettiği müstesna. Allah merhamet ettiği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 ve dil-i gurbah hakkı ve miskin ve akraba sahibine hakkını ve miskine fakire yani ve bin-i ve yolda kalmış kimseye hakkını ver. Velatı bedder tebliğira. Ve böyle çokça israf etme. İnnel mubeddirine kani ihvan eş-şeyatin. Muhakkak ki israf edenler şeytanların kardeşleri kardeşleridir. Ve kani şeytan ile rabbihi kafura. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördü. وَاِمَّا تُوْرُدَنَّ عَنْهُمْ اِبْتِقَى رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرُجُوهَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا Eğer onlardan, o bahsedilen insanlardan, Rabbinin rahmetini umarak yüz çevirecek olursan, o zaman onlara kolay ve yumuşak söz söyle. Yani bir şey yapamıyorsan, e, sana gelen kimseler hususunda... Bir şey veremiyorsan, onları memnun edemiyorsan, onlara ver güzel söz söyle, yumuşak söz söyle diyorsun Bu Buna atacağı yerde ki mağlûlaten ila <gülüyor> unuqe. Elini böyle omzuna bağlamış bir vaziyette yani cimri olma. Bu tebi sudha kullal bas ve tamamen saçıp savurma da. Fe <gülüyor> takhudam melûmen mahsura. O zaman böyle melum yerilmiş ve bitkin, yorgun bir şekilde oturak kalırsın. İnna Rabbim ki yapsıtırınız galimeye yaşa veya yaktır Rabbim dilediğine rızkı ya ya dilediğine kısa diyor. İnnahum kanebi ibadihin kabiran basirar. Muhakkak ki o kullarına karşı haberdar ve basiretliydi. Uretek tulu evladkom, khashyet imlar. <gülüyor> <gülüyor> Evlatlarınızı, çocuklarınızı fakirlik korkusundan dolayı öldürmeyin. Nahnun erzukukum ve Yakum. Burada da geldi bakın. Biz Onları ve sizi rızıklandırır. İnne katlehum kana <życia> khat'an Muhakkak ki onları öldürmek büyük bir günahtır. Ve la bu zina. Zinaya yaklaşmayın. Zina yapmayın demiyor bakın. Zinaya yaklaşmayın. İnnehu kana ve Muhakkak ki o büyük bir fuhşiyat. O bir fuhşiyat, kötü bir iş ve yolun da kötüsüdür diyor. Vela taktül nefsel leti haram Allah illa hak Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmeyin. Bir canı haksız yere kıymayın. Ve men kütle mazlum efakat canı aliveliyim sultanın mübina. Sultan'a her kim zulmedilerek öldürülürse velisi için bir yetki var. Yetkine ya kısas olarak o öldürenin canını ister Allah'ın şeriatına göre Yahud diyetini alır Yahuda affeder. Velisi öldürülenin geri kalanı için bu hakları vardır. Fe la usruk fil ve öldürmede yani kısasta da haddi aşma. İnnehu kana mansura muhakkak o yardım edilen. Ve la taqrabu mal el yetimi illa bil lati ahsan hatta yablug ashuddan. Ta ki rüş çağına girinceye kadar yetimin malına yaklaşma. Ancak en güzeliyle yaklaş. Ve ufu bil ahd. Ahdeve göster. Yani verdiğin sözü yerine getir. İnne ahdet kâne müssûla muhakkak ki ahdet verilen söz sorulacaktır. Ve evfukile ve evfukile idakiltum ölçtüğün zaman ölçüyü tam yap. Vezinü bilgistan sil müstakim doğru bir teraziyle tart. Darlik hayrın vahseni tevviğla. Bu daha hayırlı. Sonuç bakımından daha güzeldir. Böyle taku maalesele kebîh-i ilm ve bilgin olmayan şeyin peşine düşme. İnne sema. Vel basara muhakkak ki göz kulak göz ve kalp bunların hepsi bundan sorumludur. Ora temşi filarde meraha yeryüzünde dövlenerek çalım satarak yürüme. İmde kalan sen ne yeri yarıp delebilirsin ne de ne de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 hikmetten vahiy ettiği şeylerdir. Vara tec'al mu allahi Sakın Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Fetun kafi cehenneme meluman mehdura. eğer böyle yaparsan cehenneme leymedilmiş ve atılmış olarak, kovmuş olarak atılırsın diyor. Evet kardeşlerim. Allah azze ve celle bu e, ahlak özellikleri ki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 allah Teala bize bunları nasip etsin. Bunlar güzel şeyler. Dördüncüsü ezalara sabretmek. kefas bir e, Rabbin için sabret derken Allah Azze ve Celle e, Resulüne sabri tavsiye ediyor. Bir ayet-i kerimede فَاسْفِرْكَ مَا سَبَرَ اُلِلْعَزْمِ مِنَ rusul. E,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 Karşı hazırlık ve ahiret yurdunda ki mevzular hususunda e, sakınma. Hum fe kalk ve uyar derken bu ayet kelimenin tahtında da yine e, bir başka ayet kelimeleri e, zikrediyor. Ve endir hum yemel hasretiz ve onları pişmanlık gününde yani işe hükmedildiği zaman ahirette. Ay, ahiret işine hükmedildiği zaman, kıyamet hükmedildiği zaman, pişmanlık gününde karşı uyar. Vuhum fi kabletin, vuhum la Onlar gaflet içerisinde Onlar iman etmiyorlar. Yine Hud suresinde, omanu akhirihu illa li acelim Belirli bir süreye kadar biz onları tehir ediyoruz. Yemeeti la teklemun nefsini illa bi idni. O gün gelir ki, her bir nefis ancak Allah'ın izniyle konuşabilir. Femenhum şakiyyun Onlardan o kimselerden böyle soluk alıp veren vardır diyor. Yani öyle bir ifade ki bu şak şakiyyun ve şakiy şey arkadaşlar femenhum ve yani onlardan bedbah olan ve mutlu olan kimseler vardır. lezen şakun fiha buradaki ifade e, deminkiler şey yaptık.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 Zerre ta, e, tanesi gibi olacak. Zerre demek en ufak şey böyle küçücük, küçücük. ve insan suretinde olacak. Yani bir karınca gibi belki de ondan daha küçük. Evet. Allahu ekber. Böyle haşr olunacak Yani onların buradaki büyüklüğü ahirette küçücük Zerre kadar olacak ama gene insan suretinde olacak. Diye. Ve onları her taraftan bir zillet kaplayacak ve onlar Bulus adındaki Bunu Bunu adında Bulus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 Allah aziz ve Celle dinini hakkıyla yaşayan yaşatan kullarından eylesin. Hazımullah ve sallallahu